Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Açık Mimarlıktan herkese merhaba. Ee, iyi, i̇yi bir Mayıslar diyecektim ki... E, ...zaten radyo ge geliş yolunda... ...pek de iyi olmadığını görmüş oldum. E, fakat yine de... E, ...işçilerin bu bayramında... E, ...küçük bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Çünkü... E, Radyoda az önceki programda da iş kazalarına değinilmişti. Ee, i̇ş kazaları en çok olduğu alanlardan birisi ne yazık ki inşaat sektörü. Ee, her gün pek çok insan ölüyor. Ne yazık ki benim de şantiye zamanlarında önümde pek çok insan hayatını kaybetti, yaralandı. Ee, sakat kaldı. Ee, programa başlamadan önce belki de sendikalaşmanın, organize hareketlerin en zayıf olduğu... Ee, ...fakat en ciddi e, işçi... ...nüfusuna da sahip olan inşaat sektörünün özellikle bayramını kutluyorum... ...ve oradaki çalışanlara e, kazasız, haklarının korunduğu e, sağlıklı iş hayatları diliyorum. Bugün e, dediğim gibi 1 Mayıs e, İstanbul yine e, tamamen kuşatma altında. E, eğer acil bir durum olursa, bağlanmak isteyen olursa... ...canlı yayında olduğumuz için e, programın akışını kesip... E, İstanbul'da özellikle Taksim'e çevresi neler olduğuna dair e, telefon bağlantısı alacağız. E, dediğim gibi bugün özel bir gün. E, Mecliye köyden geldim. E, takdir edersiniz ki zaten zor bir yoldu. E, Sağolsun polis ve devlet elele verdi. Bir Mayıs benim ayağıma getirmiş. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Şimdi gündemin bugün aslında konuksuz olması da hayırlı oldu bütün bu olağanüstü gündemden dolayı. Çünkü herhalde bir konuk çağırsaydık herhalde yolda ya kaybolacaktı ya gaz yiyecekti ya da başına başka bir şeyler gelecekti. Önce birkaç duyuruyla başlamak istiyorum. Bunlardan önemlisi İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin düzenlediği bir panel. Mega projeler İstanbul nereye? Altı... ...Mayıs'ta... ...Yapı Endüstri Merkezi'nde... ...olacak bir panel. Ee, moderatörü... E, ...bizim eski programcımız... E, ...İpek Hocamız İpek Akpınar. E, Doğan Asol konuşuyor. Haydar Karabey konuşuyor. Orhan Demir konuşuyor. Zekai Görgül'ü konuşuyor. E, hatırlarsınız... ...birkaç... E, Ay önce İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin desteğiyle güzel bir web sitesi hazırlanmıştı. İstanbul genelinde ki bütün mega projelerin haritalanması yapılmıştı. Bu zaten kendini güncelleyen bir veri tabanı gibi çalışan bir sistem. Ve açıkçası hep konuştuğumuz mega projelere harita üstünden ve süreç bağlamına da bakmamızı sağlıyor. Çok faydalı bir site eğer girmediyseniz girmenizi öneririm. Onun dışında yarın Mimar Sinan'da Berner Schumi var. Ee, onun konuşması olacak. Ee, bu aralar, e, geçen hafta bahsetmiştim, yarışmalarla bir hareketlenme vardı. Ee, bu, bu hafta gördüğüm kadarıyla e, panellere, etkinliklere yansıyor. Zaten gelecek haftada yapı fuarı başlıyor, İstanbul'a başlıyor. O da önemli bir, tabii ki sektörün önemli fuarlarından birisi. Evet. Gelecek haftada bizim de program anlamında e, sosyal medyadan da duyurularını yaptım. E, gelecek haftadan itibaren pro, e, konuklu e, bir seri programımız olacak. Önce müştemilat meselesini konuşacağız. Sonrasında e, yoğunluk ekibinin yaptığı yeni bir sergi açılışı olacak Mayıs başında. Onlarla bir e, toplantı yapacağız. Ve daha sonrasında da e, görselleştirme teknolojilerinde yeni bir noktaya doğru... Giden Oculus, Oculus Rift'ten e, Volga konum konuğum olacak Türkiye'ye geldiği zaman. Kendisi e, bu konuyla ilgili herhalde Türkiye'deki ilk Türkçe e, bilgilendirmeyi bizim programımızda yapacak öyle bir e, şansa sahip olacağız. E, bunlar şimdilik e, kesinleştirdiğimiz ya da kesinleştirmeye yaklaştığımız program e, programlarımız Mayıs ayında. Bugünün gündeminde aslında biraz geç de olsa program başladık ama zaten kısa... ...şekilde anlatmaya çalışacağım size. Aslında... ...bizim mimar ve mimarlık rollerinin... ...biraz... E, ...sinemada ve dizilerdeki yansımaları üstünde... ...biraz konuşmak istiyordum. Çünkü... E, ...biliyorsunuz bunlar... Mi, e, ...mimarlık meselesini... ...üç şekilde ele alıyor... ...aslında sinema endüstrisi. Bir tanesi tabii klasik, otobiyografik bazlı olan e, mimarların hayatları, onların yaptıkları şeyler ve diğer konularla ilgili e, çalışmalar. E, bir tanesi e, mimarlığı bir mesele olarak baz alıp daha belgesel tarzında yapılan işler. Bunlar zaten e, bu konunun ciddi bir bölümünü oluşturuyor. Bir diğeri e, özellikle gerçek ya da ee, o film ya da e, dizi için hazırlanmış olan e, tasarımlar olsun. E, mimarlı mekansal olarak baş rolde oynadığı ya da etkin rolde oynadığı e, filmler. Bunlar, Bunların pek çok örneği var zaten bunlarla ilgili pek çok çalışma da yapıldı. Fakat benim ilgimi çeken e, ve geçen günde biraz belki de fark ettiğim, geç de olsa fark ettiğim... Bir meslek grubu olarak ve bir meslek insanı olarak mimarın özellikle mesela yurt dışındaki Hollywood mesela bazı düşündüğümüzde nasıl bir bakış açısıyla bakıldı. Çünkü mesela pek çok meslek grubunun kendine dair filmleri dizileri olmakta özellikle zaten yasayla ilgili uğraşanların bu konuda artık kendine ait bir tarzı oluştu işte polis memurları Özel dedektifler Avukatlar Bunlara sonra doktorlar eklendi Onların da pek çok dizisi var Tabii Mimarların böyle bir dizisi ya da filmi pek olmadı Çeşitli rollerde e, Karaktere derinlik katmak için Ya da e, Karakterin bazı yönlerini daha net anlatmak için Mimarın ya da mimarlığın gösterildiği ya da meslek olarak oynadığı bölüm şeyler oldu. Bunun birkaç istisna durumu var. Bunlardan en önemlisi herhalde pek çok mimarın ve mimarlık öğrencisinin de okuldan itibaren denk geldiği Ayn Rand'in meşhur romanı Fountainhead, Hayatın Pınarı olarak çevrilmişti. Yaşam Pınarı olarak çevrildi bildiğim kadarıyla Türkçe'ye. O kitabı ve 1945'te çekilen filmi bu bu film tamamen e, Howard Rock e, başrolde oynayan o mimarın gözünden kendi e, mimarlık hayatını, tutkularını, mesleki mücadelesini anlatıyor. Tabii e, Red bunu ne kadar e, Frank Lloyd Wright hayatı üstünden alıntılasa da tabii... Gerçek hayattaki righttan çok daha idealist, çok daha e, kendi idealleri için, filminle ilgili, sonunla ilgili bir şey bahsediyor. Kendi idealler için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara ve e, ya, bu yüzden de yalnızlaşan bir karakteri anlatıyor. Aslında Rand'in hep e, diğer kitaplarında da savunduğu. E, bireyselleşme Bireyin hayalleri üstünden gitmesi Bunu başarabileceği sistemin kapitalizm Hatta anarko kapitalizm olabileceği Fikrini burada e, Mimar kişiliği Ve mimarlık mesleği üzerinden Anlatmaya çalışıyor çünkü Bina yapmanın aslında hani, bu hayali gerçekleştirmenin En somut örneklerinden biri olduğu Metaforu üstünden giden Uzun kapsamlı e, Bir roman 1945'teydi bunun filmi 10 sene sonrasına ilerlediğimiz zaman mesela e, başka bir mimar rolü 12 e, Angry Men filminde karşımıza çıkıyor. Bu filmindeki mimar rolü aslında mimarlıkla şu anlamda kurduğu bir al alaka var. E, onun da çok kısa konusunu anlatayım. E, jüri kararı vermeye giren 12 kişinin e, 11'i bir suçla ilgili suçludur diyor. E, baş roldeki... 8 numaralı karakterimiz Henry Fonda'nın canlandırdığı mimar karakterimiz suçlu değildir diyor ve bu bir kişinin diğer 11 kişiyi bu süreçte ikna edip edememesi üstünden giden bir film ee, ilginçtir Kiş, kişilerin hiçbirinin adı verilmiyor ee, 7 numara, 8 numara 9 numara olarak şey yapıyor fakat hepsinin mesleğine dair e, bilgiler öğreniyoruz çünkü e, aslında o meslek üstünden e, hayata dair tavırları, beklentileri ve ...bütün yaklaşımlarını... ...yavaş yavaş film bize veriyor. Tek mekanda geçen ilginç bir film. Mekansı olarak da aslında... E, ...çok zor bir filmi. Sidney Lume'ye ilk... E, aktör biliyorsunuz kendisi. Sidney Lume'ye ilk... E, ...yönetmenlik denemesinde çok iyi bir şekilde... ...kotarmış. E, burada mimar karakteri aslında şu anlamda... ...ilginç. E, biraz daha... ...8 numaralı karakter. Henry Fonda'nın karakteri... E, Entelektüel bakışa sahip, e, insanları yargılarken çok yönlü bakmaya çalışan ve kararlarını e, tepkisel olarak vermek istemeyen bir karakter. Herhalde senaristler de böyle bir karakterin olabileceği meslekler arasında mimarlığı da düşündüler ve belki de mimarlığın e, diğer benzer olası mesleklere göre biraz daha insanlarla sosyal hayatta fazla temas etmesi filmdeki karakterin ikna gücünün de daha gerçekçi olması, en azından mimar gözde samimi olmasını sağlıyor. Lüme hakikaten insanları dinleyen, e, yavaş yavaş yani onları empoze etmek yerine onları e, kendi düşünceleriyle yüzleştiren ve iknayı bu şekilde sağlayan bir sekiz numara karakteri yaratmış filmde. Bu gerçekten çok e, başarılı ve ilginç bir karakter. Şimdi küçük bir e, müzik arası verelim. Dediğim bugünkü programı biraz kısalttık bir e, Mayıs'tan dolayı sonra tekrar devam edeceğiz.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 Hepin adımlarla yürüyoruz Biz bu karanlık yolun sonunda Doğaçak güneşi görüyoruz Dalları yaşıyor bak yakın aşıyor Kızıl yıldız zafer koşuyor. Bu bir rüya bu bir rüya değil Yıldızıdır Bu bir rüya bu bir rüya değil Yıldızıdır kurtuluşum Kara deryalarda bir fener Senin ışığında yürüyoruz Biz bu karanlık yolun sonunda Doğacak güneşi görüyor. Fabrikalarda biz, tarlalarda biziz Biziz ya yaratan Dil farkı bilmeyiz, dil farkı bilmeyiz Sanki doğduk bir anandan Dil farkı bilmeyiz, dil farkı bilmeyiz Son iki bir bakma났다. sınıfıdır yumuz bütün cihendır bizim hazırlandı ko kakanya başta bayrakım mı sosyallizm bayrak hakkında yükelt daha daha yüksel yüksel bayağı yarı o güne uğralım rında kuralım kaıralım sınırları o Bugüne vuralım, yarını kuralım, kaldıralım sınıfları. Bugüne vuralım, yarını kuralım, kaldıralım sınıfları. Bugüne kuralım yarını kuralım, kaldıralım sınıfları. Açık Mimarlık'tan tekrar merhaba. Ee, bugün işte ne konuşuyorduk? <gülüyor> bugün e, mimarlık ve mimar... Meslek adamı mimarın e, rollerini konuşuyorduk. E, Fountainhead'teki e, Howard Rourke karakterinden bahsettik. E, mesleği uğruna her şeyi yapabilen karakter. Henry Fon 12 kızgın adamdaki rolünden bahsettik. E, Rourke'un tam tersine insanları dinleyen, insanları ikna etmek için e, yumuşak güç kullanan mimar. İlgi, üçüncü ilginç bir örnek e, mimarlığın e, bir sınıf atlama ya da ayrımcılık alanına temas ettiği nokta. O da e, Spike Lee'nin e, Jungle Fever filmi. E, bunda V.Z. Snipes'ın oynadığı başroldeki karakter e, tamamen beyaz Amerika, e, Wasp dediğimiz beyaz protestan Amerikalıların e, ...kurduğu ve çalıştığı firmadaki... ...tek... E, ...siyah mimar olarak... E, ...en başarılı elemanı... ...tabii bunu, bunu da söylememiz gerekiyor... ...olarak yaşadığı sıkıntılardan... ...kısaca bahsediyor... E, ...filmin meselesinde aslında... ...mimarlığın noktası şu... ...Jungle Fever aslında baktığımız zaman... E, ...farklı ırklardan... ...iki insanın aşk hikayesi gibi... ...ana hikaye devam etse de... ...arka planda... E, Harlem'den gelen e, ama mimarlık eğitimi de alabilmiş ve e, bir şekilde yeteneğiyle ve azmiyle. Çünkü e, filmde durmadan e, Snipes'in karakterinin ofiste geçen e, sabahlamalarına, mesailerine ciddi anlamda vurgu yapılıyor. Fakat e, bir türlü istediği ortaklığı ya da e, yükselmeyi sağlayamıyor. Ve hep bu noktada aslında her gün siyahlarla birlikte yaşadığı Ghetto mahallesinden mimarlık için mimarlık meseleni yapmak için tamamen yalnızlaştığı bir ofise geçiyor ve orada e, yavaş yavaş işte zaten hikayeyi çok da derinleştirmeden çünkü izlemek isteyenler olabilir yaşadığı ikilemleri anlatıyor. E, bu, bu filmler, e, bunun dışında pek çok filmler, filmde ve dizide de mimarların rolleri var ama bunlar genel olarak karaktere e, biraz çeşni katmak tabiri caizse e, noktasında ya da e, o karakterin bazı komik anekdotlarını anlatmak için yapılan şeyler. Mesela aklımıza gelen Michelle Fayfer'ın One Fine Day romantik komedi. Burada kendisi mimarı canlandırıyor ama buradaki hani mimarlıkta bahsedilen şey işte kendisinin bazı anekdotlarda maketi taşırken işte düşürmesi, bir sürü sakarlığın başına gelmesi. Ya da benzer şekillerde işte e, Tom Hanks'in ya da Matt Dillon'ın da oynadığı bu tarz e, romantik komedilerde mimar rolü var. Herhalde e, bu tarz rollere, e, rollerde iyi giden bir meslek seçimi oluyor. Bunun dışında e, dizi dünyasından e, bir edebiyat uyarlaması e, yine mekan, mimarlık mesleğini e, merkeze alan bir... E, çalışma o da Pillars of the Earth ee, 1989'da Ken Follett tarafından yazılmış bir kitap ee, 2000'lerin 2003 yılında e, BBC tarafından e, diziye çevriliyor bu aslında tabi dönem olarak da tarihi bir dizi ee, İngiltere'nin e, 11. 12. yüzyıldaki yaşadığı anarşi döneminden bahsediyor bu dönem içinde Başroldeki e, Tom Builder ismine manidar e, yapı ustasının e, kent kent kasaba kasaba dolaşıp e, yapı yapma serüvenini anlatıyor. Ve bu süreçte e, kendi büyük eseri olacak e, katedrali e, nasıl yapabildiğini ne, nasıl zorluklarla karşılaştığını e, anlatıyor. Bunda... Mimarlık merkezi oturuyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Döneminde günümüzdeki kadar profesyonel ayrımlar olmadığı için Tom Builder diye bahsettiğimiz karakter takdir edersiniz ki mimar, yapı ustası, mühendis ve sanatçı ve zanaatçı kimliklerini üstünde barındıran çok yönlü bir karakter. Fakat ilginç anekdotları var. İşte mesela cama bakıp işte gelecekte bir ...ki bütün binalar bundan yapılacak demesi, işte o dönemin temsil araçlarını kullanmasındaki e, işte çizimler, maketler, e, onlarla ilgili bize bilgi vermesi. Ve e, her şeyden öte dönemdeki yapı koşullarını düşündüğümüzde e, yaklaşık 30-40-50 yıl süren yani kuşaktan kuşağa aktarılan inşaat sürecinde... Aslında günümüzdeki mimarlıktan biraz farklı olarak başlanan projenin sonunu görememe durumunu da kabul etme ve ona göre bir çalışma disiplini elde etmek gibi günümüzde bize bize çok yabancı gelen ama aslında o dönemin kendi doğal şartlarını iyi anlatan bir dizi daha doğrusu mini dizi toplam 8 bölümden oluşuyor. Dünyadan çok fazla... Amerika ve İngiltere'deki örneklerden gittik. Dünyada örneklerden neler olabilir diye şöyle bir baktım. Ee, son zamanlarda yapılan mesela Bollywood'dan Tac Mahal ile ilgili. The Eternal Love Story 2005 yılında çekilmiş bir film. Ee, biliyorsunuz Şah Cihan'ın belki de hayatındaki en önemli e, olay. Erken yaşta ölen eşi adına yaptığı ve hayatının neredeyse bütün ömrünü harcadığı, bu yüzden tahtından da olduğu ve ömrünün sonunda hapsedildiği bir küçük yerden kendisine bakarak öldüğü Tac Mahal'in inşaatını ve onun arkasındaki aşk hikayesini anlatan bir film. Bu film. Bunlar e, hızlıca aklıma gelen, yaptığım biraz küçük kendimce yaptığım araştırmalardan sonra örneklerdi. E, bunlar dışında pek çok örnek, e, pek çok şey var. E, son olarak Woody Allen'ın Interiors filminde de e, kontrol e, manyağı karakteri iç mimarlık mesleğiyle özdeşleştirmesi ve e, psikolojik hali üstünden tasarım, nasıl tasarımlar yapacağı üstünü e, tasarruf edip onun üstünden bütün dekorları yapması belki de bu meslek, psikoloji ve karakter yaratımıyla ilgili küçük olarak verebileceğim başka bir anekdottu. E, bugünlük programımız bu kadar. Dediğim gibi e, gelecek haftanın itibaren tekrar e, konuklu programlarımıza geri döneceğiz. E, herkese e, tekrar e, iyi, güzel ve ee, güvenlikli bir Mayıslar diliyorum. Ee, kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları. Merhaba. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar: Cenk Dereli ve Volkan Taşkı.